Orman ve civarındaki faydalı işler. Hazırlayan ve sunan Zeki Yemez. Günler sayın dinleyiciler. Bu hafta tekrar orman ve civarındaki faydalı işler programındayız. Programımız bildiğiniz üzere 15 günde bir yayınlanıyor. Ee, bu haftaki konuğumuz sayın Gülsevim Kahraman. Ee, Gülsevim e, adım adım gönüllüsü. E, fotoğraf e, sanatçısı diyelim ya da amatör fotoğrafçısı. Amatör fotoğrafçı. E, aynı zamanda da hayatını kazanmak için finans işleriyle meşgul. Hoş geldin Gülsevim. Merhaba Zeki, hoş bulduk. Gülsevim'in e, geçtiğimiz ay... E, ilk gerçekleşen bir adım adım fotoğraf sergisi oldu e, ikincisi ve üç, üçüncüsü de e, bu ay önümüzdeki An ay evet, gerçekleşecek Şubat ayında Ankara'da inşallah evet ee, bu adım adım fotoğraf sergisinden biraz bahseder misin tabii ee, ben 2000, nereden aklına geldi evet 2010 yılında adım adımla tanıştım ee, ve onlarla birlikte spor yapmaya başladım ve de bağış toplamaya başladım. Ee, hmm. Fotoğrafçılık da 2008'den e, 2007'den itibaren fotoğraf çekmeye başlamıştım. Ee, daha sonra 2009 yılında ileri fotoğrafçılık dersleri de aldım Muammer Yalmaz'dan. Hmm. Adım adıma fotoğrafla her fırsatta fotoğraf çekiyordum işte çeşitli aktivitelerde, toplantılarda ama... Aklım... ama adım adım bu arada yardımseverlik koşulları yoluyla STK'lar için... Kaynak yaratmaya çalışan, bir bağış oluşum. toplayan bir oluşum diyelim. Evet. Koşucu, sporcu oluşumu. Evet. Ben de fotoğraf çekerek de aynı zamanda da topluyorum. Tabii adım adımla birlikte koşuyorum. Türkiye, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı yararına da bağış topluyorum. E, fotoğrafı da her fırsatta dediğim gibi e, adım adımın içinde çeşitli aktivitelerde fotoğraf çekiyordum. Ama gerçekten adım adımla ilgili bir proje yapmak hep aklımda vardı. Fakat bir türlü somutlaştıramıyordum nasıl bir şey yapabilirim diye. E, sonunda e, adım adımın e, bir toplantıda adım e, gönüllülüğün e, uzun bir yol olduğu ve e, süreklilik gerektirdiği Şeklinde konuşulurken Ben, ben de kafamda Hı. Proje biraz şekillenmeye başladı Hangi ve, toplantıda? Bir eğitim mi aldın? E, Merak ettim. Yok hayır bu bizim normal e, her hafta pazartesi akşamları senin de katıldığın Hı. icra kurulunun e, adım adımın toplantılarından e, birisindeydi. Evet. E, ve o toplantıda işte gönüllülüğün uzun soluklu bir yol olduğunu ve e, sadece bir e, heyecan olsun diye başlayıp bırakılamayacak bir şey olduğunu işte sorumluluk gerektirdiğini çünkü... Sizin gönüllü olarak girdiğiniz bir projede bir süre sonra sıkılıp vazgeçip çıktığınız zaman karşınızdaki insanların sizden beklentileri boşa çıkmış olacak ve bir projeyi belki de yarım bırakacaksınız. Dolayısıyla da hani gerçekten gönüllülük süreklilik gerektiren bir şeydi. Saman alevi gibi olmaması gerekir. gerekiyor. Gerekiyor kesinlikle. Tamam. E, dolayısıyla da hani bu böyle bir toplantıdan sonra benim kafamda birazcık şekillenmeye başladı. Ben adım adımı daha fazla tanıtabilmek adına bir fotoğraf projesi gerçekleştireyim. Bunun adı da 42 adım olsun dedim 42 adım neden 42 adım ee, biliyorsun maratonun uzunluğu 42.2 kilometre maratonda gene e, istikrar gerektiriyor uzun soluklu bir şey dayanıklılık gerektiriyor şeklinde e, özdeşleştirerek böyle bir e, projeyi isimlendirmiş oldum. Sonra da e, adım adımın içinden e, işte 42 kişi seçtim ama sonra 43 oldu bu 42.2.2'si de bir, bir arkadaşımız olsun şeklinde. 43 kişi seçtim. Bunları seçerken nasıl seçtim dersek, işte kadın erkek cinsiyet eşitliğine mümkün olduğunca baktım. Seçtiğim insanların gerçekten Gönüllülükte e, sürekliliğine baktım, bakmaya çalıştım daha doğrusu. Bir toplanan i̇şte, bağış rakamları var. Rakamlarına baktım evet ne Hı. kadar çok insana ulaşmışlar. E, sportif anlamda da gerçekten ciddi şeyler yapmaya çalışmışlar. Amatör olarak yapıyorlar ama işte yarım maraton koşmuşlar, maraton koşmuşlar, Boğaz'ı yüzerek geçmişler. Aralarında e, ultra maratoncuları. Tabii ultra maratoncular, Ironman var Iron Man, sayın Demir Adam Oğuz, Omur, evet. evet. Ee, bu şekilde bir proje oluşturdum ve ondan sonra da onlara e-mail gönderdim. Ben böyle böyle bir proje yapmak istiyorum. Bu projemde yer almayı kabul eder misiniz diye. Ee, çünkü insanlar kabul etmeyebilir. Nitekim bir kişi de gerçekten <gülüyor> reddetti. Anonim mi kalmak istedi o kişi? İsmi lazım <gülüyor> değil Evet. İsmi de saklı. Sanırım sonradan <gülüyor> yanlış anladı. Sonradan hmm. anlattı bana şeyini, hmm. e, gerekçesini böyle 42 kişi çek, e, e, mail gönderdim. Onlar da çok e, şey bir şekilde, e, heyecanlı bir şekilde evet kabul ederiz diye döndüler. Sonra programımı yaptım. E, ve e, Haziran sonu sanıyorum. Haziran 2011 sonu başladım ve Eylül sonu bitti. E, çekimlerim. Sonra işte fotoğraf e, seçimlerini yaptık. Sonra e, çok teşekkür ediyorum tekrar buradan. Adım adım ailesinin içinden Suna Altan e, bir Sponsor buldu ve bastık ve sergi ortaya çıktı. Çok keyifli geçti ben çok keyif aldım yani fotoğraf çekmeyi zaten çok çok severek yapıyorum çünkü gerçekten çok özel anları sonsuzlaştırıyorsunuz yani hani yaşarken çok farkında olmuyorsun bir takım şeylerin ama onu fotoğraflara çektikten sonra bakarken orada çok farklı duyguları alabiliyorum ben kendi hmm. adıma çok farklı şeyler görebiliyorsun. ...o anlara geri dönebiliyorsun. Dolayısıyla e, bu projede de öyle oldu. Çekim hikayeleri e, de yazmak istiyorum aslında bir ara. Ee, o da bir henüz... kitap olur. <gülüyor> Albümün yanına bile kitap eklenir. <gülüyor> evet inşallah. Çok keyifli geçti çünkü ve çok ilginç şeyler de yaşandı. Dolayısıyla e, ben e, çok keyifle yaptım bu projeyi... ...ve senin de söylediğin gibi e, Avrasya... E, 13-16 Ekim tarihleri hmm. arasında ilk olarak sergilendi. Spor AŞ bize öyle bir yer tahsis etti. 13-16 Ekim. Daha sonra da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın Sema Aydın Doğan Eğitim Parkı'nda Fatih'te bir hafta boyunca Ocak ayı içinde sergilendi. Şimdi de adım adımı bu sene farklı illerde de genişletmeye çalış çalışıyoruz. Senin de bildiğin gibi Ankara'da bunlardan bir tanesi. Ankara'daki adım adım gönüllülerinden, koşucularından Elif Tepeli destekliyor bu projenin Ankara'da da sergilenmesini. 360 alışveriş merkezinde 11 Şubat tarihinde açılışı yapılacak serginin ve bir hafta boyunca orada sergilenecek ve inşallah 12, Mart, 12 Şubat sabahı da Eymir'de Ankaralılarla birlikte biz adım adımdan da gönüllü arkadaşlarımız e, davet edeceğiz. Gelmek isteyenler gelecekler ve onlarla birlikte koşacağız. Kutlama koşusu olur o da. Kutlama evet. Kutlama kutlayın. bir de Ankara'lılarla tanışma koşusu. Tanışma koşusu, koşusu Hı -hı. evet. Onlara destek koşusu aynı zamanda. E, daha sonra da Mart ayı içinde tarihi kesinleşmedi ama Orta Doğu Üniversitesi'nin kütüphanesinde sergilenecek yine bir hafta boyunca. Başka bir alışveriş merkezinde daha sergilenme ihtimali var ama o henüz kesinleşmediği için Hı -hı. E, şu anda bilemiyorum. Hı -hı. Sen adım adımda koşuyorsun, fotoğraf çekiyorsun. Bunun yanı sıra da e, adım adım kaynak yaratmaya çalıştığı STK'lardan biri olan Türk Eğitim Günleri Vakfı içinde e, bir fiil aktif çalışıyorsun. Oradaki görevinden, e, oradaki projelerden kısaca bahsedebilir misin? Tabii. E, şimdi e, adım adım. Şu anda dört tane sivil toplum kuruluşunu destekliyor. Bunlardan bir tanesi de Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Bu dört sivil toplum kuruluşunun da adım adımın içinde temsilcisi var. Ne yapıyoruz biz temsilciler? Ben de Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın temsilcisiyim. Ne yapıyoruz? Biz vakıfla adım adım arasında aracı oluyoruz. İşte iletişimi sağlıyoruz. Ee, toplan... Yanlış anlaşılmasın o vakfın adım adım oluşumu içerisine koyduğu bir Değiliz, kişi değil. Hayır, sadece... gönüllü sadece adım adımın yesiyim evet adım adım içinden evet, e, hmm. bu sorumluluğu aldım tabii tegevin hmm. elemanı veya hmm. işte görevlisi gö hmm. değilim. Dolayısıyla ne yapıyoruz? İşte projeleri ilk önce te, e, STK'dan, Türkiye Eğitim Gönülleri'nden e, dinliyoruz. Sonra gelip adım adım da anlatıyoruz. E, kampanyalar öncesi duyuruları e, adım adım üyelerine e, bildiriyoruz. Mümkün yani, olduğunca somut projeler seçilmeye çalışıyor. Çalışıyor, tabii tabii. Onlar ee, için bağış çağrısı yapılıyor. Yapıyoruz. Mesela e, şöyle, daha önce biz Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nın e, Midyat, e, eğitim biriminin, Mardin Midyat, eğitim, Mardin, birimi. Midyat eğitim Birimi için bağış topladık. Daha sonra da... E, e, şu an benim de aklıma geldi. Evet. Yine Doğu'yu, Güneydoğu'da. Yine Mardin civarında, evet. Ha, e, i̇llerimizden birinde... Yardım topladık. Daha sonra da en sonki projemiz 2011 Rantalya'da e, bu proje ortaya çıktı. Adım adım ateş böceği projesi. Ateş böceği nedir? Ateş böceği e, içinde 20 tane öğrencinin hmm. eğitim alabileceği tır dorseleridir. E, ateş yani arkasına bağlanan evet. kabinler. Kabinler. Bunlar, kabinler. Bunlar... E, Körfez'deki deprem e, sırasında bu fikir ortaya çıkmış ve daha sonra da e, çeşitli illerde gezici Eğitim birimleri işte ihtiyaç olan okullara gidiyorlar. Ee, i̇htiyaçlar Milli Eğitim müdürlükleriyle ile irtibata geçirilerek tespit ediliyor. Ve oralarda bütün o okuldaki öğrenciler hangi okula gidiyorsa eğer genelde okulların bahçelerine konuşlanıyorlar. O, o okuldaki bütün öğrenciler bu eğitimden faydalana kadar e, ateş böceği orada kalıyor. Yani böyle birkaç hafta sürebiliyor değil tabii, mi bu kalış? Tabii tabii evet evet. evet. Ee... Yani okuldaki her öğrenci onun içine girip. Bir gün ya da artık bilmiyorum yarım gün geçirmeden hı hı. o tır dorsesi görevini tamamlamış sayılmıyor. Hı evet hı. evet işte bizim de adım adımın adının sürekli kalacağı ve işletme giderlerinin de adım adım tarafından karşılanacağı bir ateş böceğimiz oldu. 21 Ocak'ta onu Van'a yolcu ettik. Geçtiğimiz Ş cumartesi. Cumartesi günü evet çok keyifliydi. Adım adı, Van'da deprem nedeniyle çocukların gerçekten bu yıl eğitimde sıkıntıları var. Dolayısıyla orada ihtiyaç olduğu için Ateş Böceği Van'a yolcu edildi. Hmm, bu... 211 bin lira para toplandı. Bu 145 böcek için. Ateş Böceği <gülüyor> için evet 145 adım adım koşucusu. İsimleri yazılı değil mi? Otur tır duvarında mı diyelim? İçinde mi diyelim? İçinde bir ha. pano şeklinde evet. yazılı. ...Cumartesi günü Taksim'den yolcu ettik. Bu ve Türkiye'deki orada, tek ateş böceği değil. Daha tabii. Böyle, 21 tane ateş böceği var. Türkiye Eğitim adım adım Gönülleri adım ki, 21. 21.si 21. Bizimki oldu. oldu. Evet, evet. Rantalya'da da gene biz ateş böceğinin finansman giderleri için koşacağız. Hı. Ki kendi ateş böceğimizi kendimiz finanse etmiş Bu proje etmiş çok somut bir proje olduğu için ve sonucu da insanlar tarafından görüldüğü için, elle tutulan bir şey olduğu için çok tuttu ve çok yüksek miktarlarda bağış toplandı. Doğru mu anlıyorum? Evet, yani ha? insanlara bağış e maillerini gönderirken e ekinde e somut bir şey sunduğunuz zaman onların dönüşleri daha hızlı ve... E daha e, ihtarları da daha hı. şey büyük olabiliyor. İnsanlar da içi rahat ediyor. Değil i̇çi mi? rahat ediyor. Evet. evet. Yani hı. sonuçta bir hedef var. O hedef gözle görülür bir şey. Ee, ne iş yaptığı içeriği hı. faydası nedir ne değildir. Ee, tam olarak anladıkları için daha rahat e, sonuç elde edebiliyorsunuz. Hı. Ateş böceğinde de gerçekten bu çok somut bir şekilde görüldü. Hı. Bu adım adım e, bu performansı son bu ateş böceğiyle ya da son birkaç aylık Döneme ait değil son sanırım 2008'den bu yana 2008'in başından bu yana adım adım koşucuları koşup bağış topluyorlar. Rakamlar nedir biliyor musun? Ee, şöyle evet son kampanyadan sonra adım adım oluştuğundan bu yana 2008'den bu yana Rantalya ve Avrasya'da yılda iki defa koşuluyor. Ayrıca farklı işte boğazı yüzerek geçme. Yarışı da Genekselleşmiş evet, durumda Dünya Hı. üzerinde farklı e, Maratonlar. Maratonlara giderek de bazı arkadaşlarımız Bağış topluyorlar Toplamda 1.933.237 TL toplandı Bugüne Heldes, kadar 2008'den milyon TL. Evet Ve 14.597 Bağışçıdan Hı. Bunlar tabi çok ciddi rakamlar gerçekten Bu 4 STK'nın adını anmadık galiba Analım e, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Türkiye Omurilik Felçilileri Derneği, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Buğday Derneği. Şu anda bizim dört tane desteklediğimiz e, sivil toplum kuruluşu var. Bunu adım adım kendi içinde belli kriterlere göre STK'larla karşılıklı görüşerek ve ko koşucularının da e, tercihleri doğrultusunda, kendi üyelerinin tercihleri doğrultusunda belirlemiş ve bunlar için e, bağış toplanıyor. Türkiye Omelik Verişleri Derneği için örneğin akülü tekerlekli sandalyeler alınmış, evet. Her bir 2400 TL olan. Evet. Ee, toplam sayı hatırlıyor musun bilmiyorum ama. Ee, e... Sanıyorum 450-500'e yakın sandalye alınmış 20, şimdiye 2008 kadar. 2008'in başından, başından beri. beri evet. bu, bu kadar kişinin 400-500 kişinin hayatı demek Tabii. aslında. Yani çok ciddi rakamlar Hı. ve gerçekten e, bireysel anlamda. İnsanlar bağış e, genelde yakınında çevresinde işte apartmandaki görevliye işte şehirindeki iş yerindeki e, görevliye ihtiyacı varsa kimlere e, bir şekilde kendince yardım ediyor ama gerçekten yardım edecek kimsesi olmayan o kadar çok insan var ki ve e, ve de parası olup da gerçekten nereye yardım, ede, yardım edebileceği bir yer ya da yöntem bilmeyen bir sürü insan da var. Ben kendi e, çevremden biliyorum. Bağış maillerini gönderdiğimde gerçekten böyle heyecanla ve minnetle çok teşekkür ederiz bize aracı olduğun hmm. için, böyle bir şeye vesile olduğun için diye e, dönenler var. Demek ki yani bu rakamlar çok daha büyük e, olabilir ve çok iyi noktalara gelebiliriz. Bireysel bağışların hmm. artmasını sağlayabiliriz ve e, çok potansiyel Potansiyel var bence ama mümkün olduğunca kendimizi iyi anlatmamız gerekir. Zaten bu potansiyelin olduğunu da aslında yurt dışındaki rakamlara bakarak da kestirmek mümkün. Yurt dışındaki bağış miktarları kişi bazında çok daha yüksek. Hı hı. Yani aslında bu ne demek? Türkiye'de de iyi organize edilirse aslında çok büyük rakamlara ulaşılabilir ve herkesin hayatına dokunulabilir. Kesinlikle. Ee, bu akür sandalyeler sayesinde birçok insan hayatında ilk kez dışarı çıkma ve kendi başına, ee, ne bileyim şehir içerisinde gezme dolaşma e, fırsatı elde ediyor. Ama tabii iş, akülü tekerlek sandalyede bitmiyor bildiğim kadarıyla. Yollarımızın da kaldırımların da tabii ki. E, bu amaçla e, düzenlenmiş olması gerekiyor. Yerel yönetimlerin Hı. de bu konuda Hı. kendi üzerlerine düşenleri yapması gerekiyor. İnşallah yavaş yavaş yapacaklar. Bir de diye Toplum düşünüyorum. Gönüllüleri Vakfı'nın projesi var. Tabii Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda da e, üniversiteli gençlere yönelik Hı -hı. E, geçtiğimiz dönemde e, burs e, olarak toplandı. Ayrıca bir de e, Gençlere Değer diye bir proje vardı orada da. E, bir gencin e, toplum gönüllüsü olmak toplum için. gönüllüleri Vakfı'nda Hı. evet gönüllü olmak için e, çeşitli e, sivil e, toplum kuruluşlarında, kuruluşlarında görev almak, görev için. almak için 260 liraydı yanlış hatırlamıyorsam rakam bir yıllık e, maliyeti. 260 lira veya ne bileyim yani onun bir, bir onda birini yer almak, yer için. Yer almak için. Bir tabii, Çok önemli onlarınki de gerçekten çok değerli bir proje. Çünkü ben şimdi düşünüyorum bizim dönemimizde çok fazla böyle şeyler yoktu ya da ha. e, biz haberdar değildik bilemiyorum. Şimdi bu yaşta 20'li yaşlarda bu çocuğun böyle bir soru bir çocuğun böyle bir sorumluluk alması onun geleceği rekteki başarısını çok ciddi anlamda etkiler diye Hayat düşünüyorum. Kesinlikle. Hı. Dolayısıyla onların projesi de çok güzel ve çok heyecan verici. Ee, bir de buğday derneğimiz var biliyorsun. Orada da ekolojik yaşamı e, desteklemek için ve unuttuğumuz birçok şeyi tekrar hatırlatmak için gelecek nesillere e, doğru miras bırakabilmek için onların da e, ekolojik i̇şte... yaşam çiftlikleri. Evet, Tatuda dedikleri e, çiftlikler var. Evet. E, işte, e, bir takım unutulmaya yüz, yüz tutmuş yerel tohumlarımız var. Örneğin kabulca buğdayı, örneğin pembe domates, örneğin tombul bamya dili benzeri gibi. Evet, evet. E, bunları özellikle çiftçimize tekrar hatırlatıp bunların yetiştirme yöntemlerini dedelerimizden öğrenip evet. gençlerin genç nesillere aktarmak. Bu bilgiyi aktarmak için Buday çok değerli çalışmalar yapıyor. Her şeyden önce çiftçilerimizi ikna edip bu e, sisteme dahil olmalarını etmek için alan evet. e, ayarlamaya çalışıyor. Onların da çalışmaları çok değerli bu açıdan. E, biz bir müzik arası verelim. Çok tamam, konuştuk. Tamam. E, Ezgi'nin günlüğünden bir parça dinliyoruz. Seni düzünmek, düşünmek güzel şey.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 Ben şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Sayın dinleyiciler. Ezgi'nin günlüğünden bir parça dinledikten sonra programımıza devam ediyoruz. Ee, bu hafta e, adım adımın e, konuşuyoruz. Adım adım sergisini konuştuk. E, adım adım yardımseverlik koşucuları koşuları, e, yoluyla e, TEGEV'in desteklenen e, Ateş, ate ateş anlattık. projesini anlattık. E, amatör fotoğrafçı e, Gülsevim Kahraman bugün yanımızda. Ee, Gülsevim e, Tegevde aktif olarak e, sen Tegev'e destek olmak bağıyla çalışıyorsun hı hı. adım adım bünyesinde. Evet evet. E, TGEV sorumlusuyum adım adımın, evet, adımın içinde. Amatör fotoğrafçılığın yanı sıra. E, demin e, müzik arasında çok güzel bir şeyden bahsettin. Artık e, bu, bu tarz STK'ları desteklemenin değişik yolları da var. Evet. Bir örneğini vermek ister misin? Tabii ki. Ee, benim bağışçılarımdan bir tane arkadaşım e, isminde verebilirim aslında. Böyle bir şey öncülük ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Neslihan Hamevi. Hı hı. E, oğlunun doğum günü var e, önümüzdeki ay. Bana mail attı ve dedi ki ben e, oğlumun doğum gününe arkadaşları gelirken hediye getirmelerini istemeyeceğim. Ve seni e, Rantalya'daki projenin desteklemeleri için... E, hesap, hesap numarasını gönderir misin? Projenin hesap numarasını, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın hesap numarasını dedi. Rantaylı'daki proje nedir? Rantaylı'da gene Ateş Hı -hı. Böceği'nin Hı -hı. E, finansman giderleri için koşacağız. Dolayısıyla Ateş Böceği projemiz devam ediyor olacak. Hı -hı. E, ve ben tabii buna çok sevindim. 24-25 çocuk e, Ateş Böceği için e, destek bulunacaklar. Arkadaşlarına doğum günü hediyesi yerine. Belki bir oyuncak alacaklardı. O oyuncak e, odada bir yerde duracaktı. Hı hı. Ya da belki bir kıyafet alacaklardı ama çok e, zevkine uymadığı için belki giymeyecekti. Gerçekten çok ihtiyacı olan çocuklara hizmet eden çok bence anlamlı bir projeye destek olmuş olacaklar. Hatta ben bir tane de sunum hazırlayıp arkadaşıma göndereceğim. Eğer vaktim olursa kendim gidip anlatacağım. Böyle bir şey. Bundan ben çok etkilendim. Yani sizler koşacaksınız. Koşunuz vasıtasıyla bağış çağrısında bulunacaksınız evet. bağış yapmak, sizin koşunuzu desteklemek isteyenler de ilgili STK'ların hesaplarına bağışlarına gönderecekler. gönderecekler. Evet. Biz programın sonuna yaklaştık. Kapatmadan önce bir duyuru yapalım. Bu hafta sonu cumartesi sabahı adım adımın Buğday Ekolojik Derneği'ni desteklemek amaçlı Şişli Ekolojik Pazarında bir tanışma buluşması var. Evet. Orada hem pazar ziyareti yapılacak hem kahvaltı haftlal alışverişlerini yapabilir gelenler. Evet. Yani gelirseniz için. hem adım adımla, hem de buğdayla, hem pazarla, doğal gıdalarla tanışmış evet. olursunuz. Ee, teşekkür ediyorum Gülsevme, iyi ki geldin. Ben teşekkür ee, ederim, benim için de keyifliydi. Her iyi akşamlar diliyorum. Orman ve civarındaki faydalı işler. Hazırlayan ve sunan Zeki Yemez.